Finaa, khair alhadith kitabullah ve khair alhadiy hadiyu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vşer alumur muhtesatıha ve kul muhteset bidâ ve kul bidâte zlâla ve kul zlâlaten fi nari. Agâdan Allahu ve Allah bizi ve sizleri ateşten korusun.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 La ilahe illa huve haliku kulli şeyin fe abuduh ve hu ala kulli şeyin vekih İşte Rabbimiz yani Rabbiniz Allah O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısı. <gülüyor> Burada şöyle biraz durun cümleyi toparlayın. İşte Rabbiniz Allah O'dur.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 Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Yukarıda ak ayetin başında da böyle bir söz tekrar edildi. Ama burada onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Her şeyin yaratıcısı o olduğu gibi yaratılan her şeyinde de köhnüne vukufiyet, vakıf olma bilme yine onun sıfatlarındandır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 La yâlemi ha illa o, ve yâlem ma fi al bari ve al bahri, ve ma tasqut min waraqtin illa yâlemi ha, ve la hâbe fi zlumat al yabisin fi Kaybın anahtarı Allahın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde.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 Yani bu ona hem zor değil anlamındadır bu cümle. Yani ne varsa tek bir o on kelime siri onu yarattı Ayrıca o ol dediği için olur. O ol olmuyor. O kendi başına hareket etmiyor. İnna kavluna qaulna li şeyin, ıda aradna ana qula leh kun biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek şeyimiz sadece nedir? Ol dememizdir. Hemen olur deriz diyor. Hiçbir şey yoktur ki yukarıdan beri o şeyden, şeylerden bahsederek geliyoruz. O ol demeden de olmaz. Her şey ona ol demek kadar kolaydır. Ve bunun için İsa'ya da Aleyhisselatu vesselam Allah'ın kelimesi sözü bundan denir, Ol dediği için sadece ol demiştir bu kadar. Bediu semavati vel ardı. Ve izâ emran, emren fe innemâ yekûlü lehû kun fe yekûn. O göklerin ve yerin eşsiz yani eşit, dengi, benzeri olmayan yaratıcısıdır.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 فَاِذَا قَدَٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ O hem dirilten hem de öldürendir. Yani hem yaşatan hem öldürendir. O herhangi bir işin olmasını dilediği zaman ol o da ol verir. Nihayet olarak aynı sözler zikrediliyor ama başlarında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 çok dikkatli yerini bilerek onu oraya oturtmanız gerekir. Kat'iyetlen eşsiz bir yaratıcı, benzer olmayan bir yaratıcı, onun niteliklerinden hiçbirisinin bir başkasının bir başkanı nasip olarak ayırt edilemeyeceği, verilemeyeceği, iyice anlaşılmış ise, o hem dirilten hem öldürendir. <gülüyor> o herhangi bir işin olmasını dilediğinde, istediğinde sadece ol der, o kadar. Oluverir. Buraya kadar bu ayet, 3 dört ayetteki zikrettiğimiz kilit kelimelere dikkat edin. وَنَا bil بِالْاَيَاتِ illa تَخْو۪يفًا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 bir ecne mükafatta, ahirette bizi selamete ertirecek bir amel niteliğine bürünsün. Biz ayetlerimizi korutmak, korkutmak için gönderdik. Yine bir ayet kelimeden: "Senurihim ayatına, fil afaq ve fi anfusih." Hatta يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُقُ اَوَلًا يَكْفِي بِرَبِّكِ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْهِدٍ Ala, اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْدٍ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ İnsanlara ufuklarda, uh, etrafında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 Bu yok olmadı onların çok kahırına gidiyor. Bilesiniz ki o her şeyi ilmiyle kuşatmıştı. <gülüyor> Kul Huvel kadiru ala an yebat aleykum azaban min furqikum au min tahti arjulikum. Au <gülüyor> e yelbesakum şeyan ve yudîqa ba'dakum ba'sa ba'den.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 sizi birbirinize düşürüp ve kiminizin hırçı hırçı hır, hırçındığını hıncını, buzunu size tattırır. Bu da acı. Bu olmadı mı? Oluyor, oluyor. Daha oluyor. Hatta birisi dedi ki onlar dağılacaklar. Bizi birbirimizin hıncı bizi bize birbirimizin hıncını tattırıyor.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 İkincisi, ümmetimin başka bir güç tarafından toptan yok edilmemesini istedim. Rabbim bunu da kabul etti diyor. Ümmetimin kendi kendine helak etmemesini, yani birbirine düşerek kendi kendine helak etmemesini istedim diyor. Bunu ezelden böyle takdir ettim diyor. Ve buna rağmen çoğun ediyor derken bakın geçmiş ümmetlere Kur'an'da sünnetten bir hataları yüzünden işledikleri kötü bir fiil yüzünden Allah'ın devesine saygı duymuyorlar. Lut kavminin amelini işliyorlar. Terazi sahtekarlığı yapıyorlar. ha Fuhuş zina uçuyor. Allah'a bir hataya sebep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 bir karşı taraftan sebep arıyoruz, suçluyu başka yerde daha arıyoruz. Adam, wama asabek min hasanatın fa min Allah, wama asabek min seyäten fa min nefsik, wa arsalna k li Sana gelen iyilik de ne olursa olsun. Hak ettiğin değil. Onun hak ettiğinden değil. O Allah'tandır. Ne olursa olsun ne kadar kendin o iyilikten, dahlin yani bir ilişkin olsa da iyi bil ki Allah'tandır. Hiçbir şekilde onun tek bir cüzünü dahi kendine ait göremezsin. Başına gelen bütün kötülükler kendinden.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 Allah a şahit olarak getirdi. Üçüncü kısmı وَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ الْحَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ السَّيْحَةُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضًا وَمِنْهُمْ Men ağraqna ve ma kanallahu ve lakin Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Geçmiş ümmetlerden kast ediyorum. Yani sizi de cezalandırırız. Onları nasıl cezalandırmış isek aynen sizi de cezalandırırız. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdi kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlar. Yani bütün bu felaketlerin isabet ettiği kimselere günahları sebebiyle isabet ediyor.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 ''Berekatı minnessemâ'yı olaldı'' O, Resûl'lerin gönderildiği ülkelerin halkı geçmiş ümmetleri kast ediyor. Buna sebep diyor birçok yerde, gezin dolaşın yeryüzünü, sizden öncekilerin akıbetlerini görün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 eğer o yolladığımız Resul'e inansalardı, Resuller'e inansalardı ve Allah'a isyandan sakınsalardı, elbette ki yani şüphesiz onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yani takındıkları bu tavırdan dolayı onların azabımızla, afetlerle, belalarla ve musibetlerle yakalarız. <gülüyor> Onlara nasıl bu gerçekleşmiş ise size dair. Sizi tafet ederseniz, ona boyun eğerseniz, Resulüne tabi olursanız, yerin ve görün, bereket kapılarını açarız. Efe emine ahlul kur'a eni ye'ti'hum be'sen Bayatan, ve hımnayım. Afa amına ahel al Qur'a, ani yettiğim bâsını, duham, ve hımlılgı. Afa aminu mıkra Allahin, fala yatminu mıkra Allahı ıllal kavun Yoksa o ülkelerin halkı, ümmetleri kast ediyor. Geceleyin uyurken. Kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldu? Yani öyle bir azap gelir ki siz uyurken inşallah. Şöyle düşünün. Uyanıkken size gelen bir belayı karşılamakla uyurken bir belayla karşılaşma neden mi farklıdır? Zaten onun şiddetiyle herhalde aptal gibi kalkarsın. Yine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 onlar Allah'ın kendilerine söyledikleri bu tehditleri, ikazları oyun mu zannediyorlar? Nasıl emin olurlar? Ancak hüsrana uğrayan topluluklar bundan böyle emin. Yani kendilerine böyle bir bela ve musibetin gelmeyeceğini düşünürler. Ve izâ aradnâ أَمَارْنَا مُتْرَثِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَنَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْهِنْ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُودِ عِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِرًا Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlikleri sebebiyle şımarmış Ele başlarına iyilikler emrederiz. Yani iyi şeyler yapmalarını isteriz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler, kötülük işlerler devam ederler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. O ülke helaka müstahak olur. Yani belli bir kesime iyilik belki vacip olur. Değil mi?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 Bunu da onu yarattığına nispet etme, bu da tevhide münafidir. Yani eğer biz hayatımızın, yaşantımızın bir parçası haline gelmiş, <gülüyor> bu gibi olayları kodan ve göre, yak, netle yaklaşıp, ona göre ele alıp, tahlil edip, anlama çalışmazsak, belki tevhide münafide düşmeme, ters düşmeme çalıştığımız birçok kender, <gülüyor> Selamet buluruz. Ama bazen bizi böylece yakalayabilir bir yerden. Evet. Subhaneke Allahümme guz bihamdika. Wa aşketu allâ ilahe illa hamd. Estağfiruka. Ve affeyi billahi Amin. Evet şimdi nasıl biz sohbet seyri takip edelim. Ve buraya e tabii etkinliğe arkadaşlar yiyecek. da katılıyorlar. <gülüyor> yani, Ondan da düşünüyorum program yani, şey yapalım istedim. mı? <gülüyor>